Değerli kardeşlerim, Müslüman insanın temel özelliklerinden bir tanesi de onun takva sahibi bir kimse olmasıdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i buyuruyor ki: "Omen yetekillaha yecallahu mahraca" Kim Allah'tan korkarsa, kim takva olursa Allah kendisine bir çıkış yolu bulur. Dolayısıyla da bir insana Allah Teala'nın yardımının temel yolu o insanın takva sahibi olması ile mümkündür. Tabii ki takva kelimesini lugat anlamıyla ele aldığımızda takva demek bir şeyi korumak, muhafaza etmek, kontrol altında tutmak, himaye etmek... İslah edip düzeltmek gibi anlamlara geliyor Dil açısından istilahi bir terim olarak da Aynı şekilde Takva deyince Allah Teala'nın korumasına Himayesine sığınan Ondan sakınan Korkan Onu üzmemek için Onun rızasına uygun Her türlü davranış Rıza-i ilahiye uygun Hareketler kastediliyor Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde takva kelimesiyle ilgili takva ile ilgili müminlerin özellikleri anlatılıyor. Bunlara geçmeden önce kelime anlamının ile ilgili bir hususu daha altını çizelim. Dilimizdeki yanlış anlaşılmalardan birisi de takva demek Allah'tan korkmak. Korku deyince de ürkmek, çekinmek gibi bir anlam ortaya çıkarılıyor. Halbuki... Takvadaki maksat Allah'ın korkusu, Allah'ı sevmek. Şöyle ki bir insan sevdiğini üzmekten nasıl çekinirse işte Allah Teala'dan korkan, çekinen insan da Allah'ın rızasını yok edecek. Allah'ın gazabına uğrayabilecek her türlü tehlikeden çekinmesidir takva. ...Allah'ın rızasına engel olan herhangi bir şeye karşı dikkatli olduğu zaman... ...işte o zaman takvayı yerine getirmiş olur. Nasıl ki sevginin gereği olarak seven sevdiğini kırmaz ise... ...seven sevdiğini üzmemek için sürekli tedbir alır ise... ...işte Allah Teala'dan takva olmak da böyle bir şeydir. Allah Teala'yı üzmemek için... ...her an onun rızasını elde edebilmek için her türlü davranışı sergilemesidir. Buna örne örneklendirecek olursak, mesela bir hırsızı düşünün ki... ...hani Allah'tan korkmak ve hırsızdan korkmak gibi. Bir insan hırsızdan korkan insan ne yapar? Ondan uzaklaşmak için çaba sarf eder. Mesela kilit takar. Her türlü tedbirleri alır ki... ...hırsızla kendi arasına sürekli perdeler, engeller koyar, hep korumaya, uzaklaşmaya çalışır. Aynı şekilde yırtıcı bir hayvandan, bir köpekten korkan, çekinen bir insan ona tasma takar, bağlar, kontrol altında tutar. Bu, bu korkular uzaklaştıran korkulardır. Ama Allah korkusu öyle bir şeydir ki sürekli Allah'a yaklaştıran bir davranıştır. Bir insan eğer Allah'tan korkuyor ise Allah Teala'ya daha çok yaklaşmak için uğraşır. Nasıl Allah'ın rızasını daha çok elde ederim? Nasıl daha çok Allah'ın huzurunda bulunurum? Bu korku sevgiyle beraber olan insanın Allah'a yaklaşmasını sağlayan bir takva çeşididir. Onun içinde e, takvadaki Allah'tan korkmak kelimesini Allah'ı üzmekten korkmak şeklinde anlamamız gerekmektedir. Bunun dışında tabii ki takva olan insan takva çerçevesinde ki bugün modern tercümelerde takvayı şöyle tercüme ediyorlar. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmak. Budur takva esas itibariyle görevini sorumluluğunu bilerek... Haddini, hududunu bilerek Allah'a karşı görevlerini yerine getirmektir. Bir başka tarifte de bir insanın dini açıdan kötülük, yanlış, çirkin, hata kabul edilen her şeyden uzak durmasıdır. Aklımıza gelen, gelmeyen, bildiğimiz ne kadar kötülük var ise onlardan uzak kaldığımız sürece takvayı yerine getirmiş oluruz. Tabi değerli kardeşlerim. Takva ile ilgili büyüklerinde tarifleri var. Nasıl ki değişik konuları, özellikle e, hakim olan hikmet sahibi büyükler farklı anlamışlar ise her birinin kendisine has tarifleri var. Onlardan birkaç tanesine kısaca değineceğiz. Önce Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz takva'yı tarif ederken diyor ki takva şu dört şeydir. Birincisi el-khavfu minel-celil. Önce Allah'tan korkmaktır. Takvanın başı Allah'tan korkmak. İkincisi el-amalu bit-tenzil. Kur'an-ı Kerim'e uygun yaşam sürmektir. Takva olmanın yolu Kur'an'a göre yaşamaktan geçer. Üçüncü olarak da el-rıda bil-galil. Aza razı olmak. Kanaat getirebilmek. Tamahkar olmamak. Allah'ın verdiği ile yetinmek Kaderine kısmetine rıza gösterebilmek azar olmak az ile yetinebilmektir Dördüncü olarak da dördüncü olarak da <gülüyor> el istedderliumir Rahiil Kıyamet gününe her an hazırlıklı olmaktır. Bu dört özellik yerine geldiği zaman o zaman insan takva olur. ...bunlardan birini terk ettiği zaman takvası da terk edilmiş olur. <gülüyor> Hazreti Ali Efendimiz'in tarifine göre değerli kardeşlerim. Yine, yine bir başka büyüye göre Ömer İbni Aziz Hazretleri de diyor ki... ...takva bir insanın zora karşı mücadele etmesi, helal rızıkla rızıklandırılmasıdır. Helal rızıkla ilgili mücadelelerini takva çerçevesinde görüyor i̇mam Gazali Hazretleri de takvayı üç şeyle anlatıyor. Diyor ki takva birincisi bir insanın ulaşamadığı şeylere tevekkül edebilmesidir. Allah nasip etmemişse tevekkül ederek kendi halinde olan durumuna rıza göstermesi, tevekkül etmesi. İkincisi elde ettiği sonuca da rıza göstermesi. Birincisi tevekkül, ikincisi rıza. Allah ne takdir etmişse takdire rıza gösterdiği zaman olan hale razı olduğu zaman takvası gerçekleşmiş olur. Üçüncü özellikle diyor ki bir insan kaybettiği şeye de sabır gösterebilirse elde varsa olana rıza gösterecek ama bir şey elden çıktığında da bir nimet yok olduğu zaman, yoklukla imtihan edildiği zaman da eğer ona isyan etmeyip sabır gösterebiliyor ise bu insan takva insandır. İmam-ı göre takva bu. Değerli kardeşlerim yine Evliyaullah'tan Abdullah İbni Mübarek Hazretlerine göre de Tabiinden Abdullah İbni Mübarek Hazretlerine göre de takva yine üç şeyle gerçekleşir. Bunlar nedir? Birincisi insanın haramlardan kaçınmasıdır. Haramdan kaçınmadığı sürece takva olmaz. Takvanın başı önce haramdan kaçınmak. İkinci olarak helal rızık peşinde olmak. Helal rızık peşinde olmak takvanın ikinci şartıdır. Daha sonra ise üçüncü olarak da bir insanın diyor aile efradına karşı cömert davranmasıdır. Bu üç özellikle takva gerçekleşir. Hani dedik ya büyükler her biri değişik yönlerinden anlamıştır ama öz itibariyle hepsi de birbirini tamamlayan Hepsi de birbirine bağlantılı özelliklerdir. Abdullah İbni Mübarek'e göre ev ahalisine cömert olmak da takvanın şartlarından birisidir. Son bir tarifle de takvaya nokta koymuş olalım Hasan Basri Hazretleri ile. Hasan Basri Hazretleri de takvayı dört şeyle anlatıyor. Diyor ki takva birincisi güzel ahlaktır. Önce iyi ahlak sahibi olmayla başlar takva. Her şeyin başı ahlaktır. İkincisi, güler yüzlü olmaktır. İnsanlara karşı mütebessim çehreye sahip olmak takvanın gerekliliğidir. Üçüncü özellik ise, güzel olan şeyleri yaymaya gayret etmek. İyilik varsa iyiliği geniş anlamda yaymak için çaba sarf etmek, gayret etmek... Takvanın üçüncü şartı, dördüncü şartı da insanlara eziyet etmekten uzak durmak. Bir insan bu dört özelliği kendisinde barındırabiliyor ise o zaman takva derecesine ulaşmıştır. Ve diğer büyüklerin her birinin kendi tanımları da öz itibariyle takvada birbirini tamamlayan şeylerdir değerli kardeşlerim. Tabii ki Takvadan bahsederken hani Allah'a karşı kendini korumak, haramlardan uzak durmak dedik. Bu aynı zamanda mertebe mertebe düşünüldüğünde şu gelir. Önce bir insan takva olması için haramdan uzak durur. Sonra, sonra mekruh olan şeylerden, dince çirkin, kerih kabul edilen işlerden uzak durur. Bundan sonra şüpheli şeylerden, ...daha sonra da mübah olan şeylerden uzak durmasıyla gerçekleşir. Neden haram? Haram zaten Allah'ın yasadır. Allah'ın kesin haram kıldığı bir şeyden zaten uzak durmadan takva gerçekleşmez. Daha sonra mekruh ve şüpheli şeyler ise... ...biliyorsunuz mekruh dinimizi çirkin kabul edilen... E, ...günah haram derecesinde olmayıp kötü olan şeylerdir. Bundan da uzak durması şüpheli ise şüpheli olan işlerde de her an harama düşme tehlikesi vardır. Hani meşhur bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor El halalü beyinun vel haramü beyin ve beynehumâ müştebihat. Helal de bellidir haram da bellidir. Ama bir de bunların arasında şüpheli şeyler vardır. İşte o Helal da olmayıp haram da olmayıp şüpheli şeylerden uzak durulduğu zaman takva yerine gelir. Peygamberimiz o hadis-i şerifinde hani bizlere bir çoban örneğini veriyor. Buyuruyor ki bir çoban sürüsünü herhangi bir kuruluğun özel mülkiyet alanın etrafında, yemişil bir alanın etrafında hayvanlarını otlatıyor olsa... Bu hayvan ilk başta her ne kadar meşru bir yerde otlatıyor olsa da bu sürü bir süre sonra kontrolden çıkarak o özel mülkiyete o ekili alana nasıl ki giderse işte şüpheli şeylerle uğraşan insan da şüphelerden uzak durmayan insan da bir süre sonra kendiliğinden harama düşmüş olur. Onun için de bir insan şüpheli şeylerden de uzak durması gerekir. ...şüpheden uzak durduğu zaman... ...bir adım daha kendisine çeki düzen vermiş olur. Böylece de harama düşme tehlikesi... ...yani rızayı ilahiyeye engel olacak bir şeyden uzak kalmış olur. Peki başka son olarak da dedik ki... ...insanın helali terk etmesi, mübah olan şeyleri terk etmesi. Tabii ki Allah Teala dinimizde bize helal bırakılan... Yapılmasında sakınca olmayan mübah şeyler yapıldığı zaman hesaba sorguya çekecek ondan dolayı bir ceza verecek değildir. Ancak takva öyle bir derecedir ki bir insan meşru olan yapmasında günah olmayan şeyleri de takva düşüncesiyle terk ederse Allah ona sevap yazar günlük hayatımızda. ...yapılması mübah olan gezmek, tozmak, yemek, içmek e, her türlü mübah olan işleri kastediyoruz. Bir insanın yemek yerken bile gece ibadete kalkmasına engel olacağı düşüncesiyle... ...yağlı şeylerden uzak durması veya az yemek yemesi takvasının bir parçasıdır. Dolayısıyla da her türlü mübahlardan da uzak durması... ...sadece ihtiyacıyla yetinmesi takvanın derecelerinden bir derecedir değerli kardeşlerim. İşte böylece bir insan mubah işlerden de şüpheli işlerden de uzak durduğu zaman... ...kendisiyle haram olan şeyler arasına bir tampon bölge oluşturmuş olur. Böylece de o harama düşmekten kesin kes kendisini korumuş olur... Ve de e, takva derecesini elde etmiş olur. Değerli kardeşlerim, yine dinimizde Allah Teala insanları sınıflandırırken... ...en hayırlı insanın, en üstün insanın takvası en yüce olan olduğunu buyuruyor. Yani dinimize göre en iyi insan, en yüksek mevkide olan, en çok hayır hasenat yapan... ...en çok bilgi sahibi olan... ...bunların hiçbirisi değil. İnne ekrameikum... ...indellahi etkâkum... ...Allah katında en takva olanınız... ...Allah katında en hayırınız... ...en takva olanınızdır. Çünkü bir insan... ...gösterişte, görünüş itibariyle... ...her ne şekil olursa olsun... ...gerçeği, kalpleri yalnız Allah bilir. Bundan dolayı da... ...dağın başındaki bir çoban çok az bir bilgisi de olsa çok az hayır hasenat yapıyor gibi görünse de eğer takvası eğer Allah korkusu en fazla kendindeyse işte Allah katında en değerli insanda kendisidir. Onun için de dinimiz insanların mezhep meşrep ayrımını, renk dil din renk dil ayrımını hepsini önemse bir tarafa bırakmış. Makam, mevki, şan, şeref, şöhret hepsi bir kenara itilmiştir. Üstünlük yalnızca bir şeydedir. O da bir insanın takva olmasındadır. Onun için de takvanın nerede, nasıl, geleceği de ancak e, uygulamalarla mümkündür. Onun için de şu makama erişirsem, şu noktaya ulaşacağım gibi bir düşünce Müslümanlar içerisinde söz konusu olmaz. Müslümanlar için en büyük hedef vardır. Oları zati ilahiye ulaşmaktır. En kaliteli, en üstün insan olma yolu en takva olmaktır. Takvada her insanın bulunduğu şekle göre takvaya uygun biçimde yaşamasıyla mümkün olur. Değerli kardeşlerim, takvadan bahsederken takvanın mertebelerini, derecelerini de ele almamız gerekiyor. Bunlardan birincisi ki Kur'an-ı Kerim'de takva üç derece olarak ayrıtılmıştır. Bunlardan birincisi bir insanın sonu ebedi cehennem olan şirkten uzak durarak, küfürden uzak durarak takva sahibi olmasıdır. Yani Müslümanlık birinci şarttır. Müslüman olunca bir insan takva olmuş oluyor. Birinci birinci takva derecesi şirkten arındıran takva. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde Allah Teala Hudeybiye anlaşmasında Peygamberimizle müşrikler arasındaki anlaşmayı anlatırken buyuruyor ki: "Fanzal Allahu sekine ala Rasulihi ve wa Dolayısıyla bu ayette anlatılan takva, küfür ile iman, şirk ile iman arasındaki takva. Bir insanın eğer Zaten inancına şirk düşmüş ise, e, takvadan takvadan uzaklaşmış, dolayısıyla da ebedi cehennemle maruz kalacağı bir suç işlemişte takvanın en alt mertebesi. Bu da sıradan müslümanların herkesin herkesin yapmak zorunda olduğu takva çeşididir. Bu en alt limittir. Bu limitin daha altına düşen zaten barajda boğulur. ...sınıfı geçemez, Allah kurusun... ...iman dairesinin dışına çıkmıştır... ...takva. İkinci takva ise... ...değerli kardeşlerim... ...bir insanın... ...iman sahibi olduktan sonra... ...kevair dediğimiz... ...büyük günahlardan... ...uzak kalma halidir. İman derecesi... ...ikinci olarak... ...büyük günahlardan da... ...uzak durmuş ise... ...ve aynı şekilde... Küçük günahlarda da isrardan vazgeçmiş ise bu insan doğal olarak masiyetten takva dediğimiz mertebeye gelmiştir. Birincisi şirkten takva idi, ikincisi de masiyetten, günah işlemeden takva. Normal bir insanın, ortalama bir insanın yapması gereken görevler haramlardan, büyük günahlardan uzak durup, küçüklerden kendini frenleyip, emir ve yasaklara uygun şekilde davranması. Buna da ikinci sınıf e, takva diyoruz ki bununla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime var. Yalnızca bir tanesi şu وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اَمَنُوا وَاتَّقَوْ O memleket ahalisi iman edip takva olmuş olsalardı, Allah'tan sakınsalardı لَفَتَحْنَا aleyhim بَرَكَاتٍ Biz onlara gökten ...bereket kapılarını açardık. Yani burada... ...bir memleket ahalisi toptan... ...zikrediliyor. Bir memlekete... ...musibet, felaket... ...büyük günahlar işlendiği zaman gelir. Eğer orada kötülükler var ise... ...büyük günahlar işleniyorsa... ...rahmet kesilir. Dolayısıyla burada anladığımız... ...burada anladığımız... ...masiyetten takva dediğimiz ikinci mertebe. Bir de... ...üçüncü sınıf... ...takva insan var ki... Bu da masivadan takva. Yani insanı Allah'tan alıkoyacak, uzaklaştıracak her şeyden kendini korumak, frenlemek. Masivadan, masiyet değil masivadan Allah'tan başka her şeyden uzak durursa bir insan o zaman takvanın en üst derecesine ulaşmış olur. Allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun. Tam manasıyla korkun. Ve sizler ancak Müslüman kimseler olarak ölün. Sakın ola ki imanınıza bir leke getirerek benim huzuruma gelmeyin." diyor Allah. Yine "Fetekullaha mestataatü" Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Ne kadar çok imkanınız var ise, ne gücünüz yetiyorsa maksimum düzeyde takva sahibi olun. Allah'ın size emirlerini, ikazlarını dinleyin. Ve ati'u itaat edin ve enfigu hayran li enfusikum bir de ifak edin. İnfakta bulunun ki bunların peş peşe zikredilmesi de önemli. Allah'tan hakkıyla önce korkmak, sonra emirlere kulak vermek, sonra itaat edip daha sonra da infakta bulunmak işte bunlar. Bunlar bir insanın imanındaki takvasının üçüncü derecesi. Burada özellikle... E, infak sun söylenmesi devamında da o yuga şu hanefi feulaikevun kim nefsinin cimriliğinden korunmuş olursa işte tam olarak felaha erenler bunlardır buyuruyor Allah. Onun için alimler alimler takvanın şartları içerisinde cimrilikten uzak kalmayı da görmüşlerdir. Cimrilikten uzak durmayı çünkü Allah burada takvada Takva ile birlikte kim e, nefsinin cimriliğinden kendisini korursa diyerek bize e, cimriliğin kötülüğünü anlatmıştır değerli kardeşlerim. Burada şimdi yine birkaç ayet ve hadiste e, bu takva konusunu e, tamamlayacak olursak en önemli ayet yerimelerden birisi ye eyühellezine amenu sabiru ve sabiru ey iman edenler sabredin sabırda yardımlaşın وَرَابِطُوا وَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Düşmana karşı sebat gösterin, cihat için hazırlıklı olun ve hakkıyla Allah'tan korkun ki felaha eresiniz buyuruyor. Burada da başka özellikler gördük. E, takvadan önce neyi saydı Allah? Önce sabır. Takvaya giden yolun geçtiği bir nokta var, bir köprü var. O köprüden geçmeden takvaya ulaşılmıyor. Takvaya giden yol önce sabırdan geçiyor. Sonra sonra düşman karşısında mücadeleye hazır azimli olmak. Öyle namazını kıldın kendi başına, tesbihini çekip duanı topladın. Burada iş bitmiyor. Çünkü çünkü hayat bir mücadeleden ibaretti onun içinde İslam davası için birileriyle çekişme mücadele içerisinde olduğu zaman takvaya giden ikinci aşamayı gerçekleştiriyor. Üçüncüsü de cihada hazırlıklı olur. Vetakullah ancak dördüncü aşamada da takva olun diye Allah Teala emir buyuruyor. Çünkü diyor bunları yerine getirdiğiniz zaman işte o zaman siz felaha, kurtuluşa ermiş olursunuz. Bir hadis-i şerifte de peygamberimiz ''Arab'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur, üstünlük ancak takva iledir.'' buyuruyor. Bir ayetten bahsetmiştik, hadiste de bu söyleniyor. Bir başka hadiste de buyuruyor ki peygamberimiz ''Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir, Müslüman, Müslüman'a zulmetmez, yardıma muhtaç olduğu zaman da onu yalnız ve yardımsız bırakmaz.'' Onu hor ve hakir görmez, takva buradadır. Peygamberimiz bu hadisi irat buyurduktan sonra eliyle kalbini işaret ederek de insana takvanın kalpte olduğunu işaret ediyor. Yani takva diğer amellerde olduğu gibi, hani namaz hareketlerde kalp yönü de var ama başka dış görünüşü olan ibadet değil, takva yalnızca kalbe gizlenmiş bir ibadettir. Onun içinde insanların kalbin içini bilmesi mümkün değil Dolayısıyla da takvanın kimde nasıl olduğunu gerçek anlamıyla insanlar bilemezler Çünkü Çünkü takva kalplerde gizlidir Allah Teala da bize takvada da va bir ve takva diyor ki Ey iman edenler iyilik ve takva hususunda birbirinize yardımlaşın. Bu yardımlaşmanın nasıl olacağı ayrı bir uzun konu olduğu için oraya girecek değiliz. Ama allah Teala bize kötülüklerde... ...ve lâ teâbenu ismi vel-udven... ...günahkarlıkta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Bugün maalesef insanlar tersini yapıyor. Nerede kendilerine zarar verecek, günaha sürülecek, düşmanlık sevk edecek işler varsa orada yardımlaşıyor... Ama işki iyilik ve takvaya gelince yardımlaşılmıyor. Allah da bize tersine emrediyor. Diyor ki iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıklarda ise yardımlaşmayın diyor Allah Teala. Vatagu yine devamında da Allah'tan sakının diyor. Yani bunu yapmadığınız zaman Allah'tan sakınmamış, çekinmemiş kimseler noktasına gelirsiniz. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bizlere takva olan insanların on özelliğini sayıyor. Kısaca onları da özetleyip inşallah sohbetimizi noktalayacağız. Değerli kardeşlerim, bu on özellik içerisinde birincisi infak ve sevgi sahibi olunması. Ha entum ula ituhibbunehum ve la yuhibbunekum. Demin bir okuduğumuz ayet-i kerimede, İnfakla ilgili olan bölümünden bahsettik. Takva çünkü e, insandan mal sevgisi kalbe o kadar çok yerleşir ki malların bir parça gittiği zaman kalbi sarsılır. Onun için de kalbin sağlam olması, takvaya erişmesi önce infak etmesiyle başlar. Bir şeyler verecek, infak ediyor olması birinci özelliği. Bir de sevgi sahibi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala aliman suresinde buyuruyor ki: Siz he entum ula'i tuhibbunehum ey iman edenler siz onları seversiniz ama ve ama onlar sizi sevmezler. Utu minune bil kitabi siz kitabın hepsine iman edersiniz. Burada münafıkları anlatıyor. Münafıklar diyor size karşı o kadar çok kim beserler ki siz hiç anlamazsınız da ama onlar sizi hiç sevmezler. Ama diyor Müslümanlar ise o kadar çok sevgi sahibi insanlardır ki takva olan insanlar herkese sevgiyle merhametle yaklaşır. Çünkü takva sahibi bir insan geniş bir insandır. Bu genişliğinden dolayı kalbi yumuşak olduğu için gönül penceresi herkese açık olduğu için hiç ayrım gözetmez. ...dost düşman demez... ...herkese iyilik yapmak ister... ...bu takvanın en önemli birinci özelliği... ...herkese iyilik yapabilme azminde olmak... ...herkese merhametle yaklaşıyor olmak... ...temiz bir gönüle sahip olmak... ...takvanın birinci özelliği... ...onun içinde hani Yunus Emre'den... ...söylenir ya... ...yaratılanı severim yaratandan ötürü diye... ...işte budur... herkesin sahibinin hatırına diyerek sevmek... İkinci özellik namaz özelliğidir. Ki her bir müminin temel özelliği olarak günde beş vakit namaz kılması zaten zorunluluktur. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala iman edenler diyor namaz kılarlar, zekat verirler, takva sahibi ancak onlardır. Namaz zaten hepimizin bildiği bir insanın hayatı boyunca... En zor anında bile asla vazgeçmeyeceği temel ibadetidir. Eğer yürüyerek, ayakta oturarak hiç kılması mümkün değilse bile ima ile yerine getirdiği ibadeti namaz. Üçüncü özellik de zekat. Ayetin yine devamında onlar namaz kılarlar ve zekat verirler buyurdu allah Teala. Tabii ki zekat farz olan Belli nisap miktarının ötesinde belli mali imkanlar e, dahilinde yerine getirmesi gereken bir görev. Ancak infak dediğimiz zaman infak ise varlıkta da yoklukta da imkan varken de yokken de az ya da çok her türlü infak içerisine giriyor. Burada herkesin bunun özelliği de şu ki bu da verme özelliği. Bir insanın nefsini frenlediği için nefsini hizaya çeker. Aynı şekilde veren ile alan arasında bir muhabbet bağı kurulur. İşte bundan dolayı insanların arasında muhabbetin artması da temel hedeflerden birisi olduğu için. Dolayısıyla da takvanın özelliklerinden üçüncüsü bu. Dördüncüsü de değerli kardeşlerim. Takva sahibi bir insan affedici ve af dileyici olma özelliğidir. Ve bi esharihum istiğfirun. Özellikle de seher vakitlerinde çok istiğfarda bulunur. Kendi günahları için hep Allah'tan af diler, dua eder. Bir kendi günahı için, bir de bir de kim için? Başkalarına karşı affedicidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala anlatırken buyuruyor ki: "Vas sabirin fil ba's ve'd-darra o takva kullar öyle kimselerdir ki sıkıntılı anda, hastalık anında ve savaş zamanlarında sabrederler. Sonra Wel Kaziyyin al öfkelerini yenerler, Wel Afiyin al ve onlar insanları affederler. Affetmek de büyük bir meziyettir. Durup dururken insan intikam almak durumundayken haksızlığa uğramışsa gönül huzuru içerisinde ben vasisiyim diyemez işte diyebilmesi bu ancak takva ile mümkündür. Onun içinde bir insanın bir insanın af diliyor olması ve affedici olması her ikisi özelliği de takva özelliklerindendir. Bunlardan başka beşinci olarak da Az önce saydığımız gibi sabır ediyor olması, sabır da sabır da bir insanın bir insanın en önemli özelliklerindendir ki sabır zaten takvaya giden yolun ilk anahtarıydı. Sabır ettikten sonra takva yoluna ulaşıyordu demin okuduğumuz ayet-i kerimede. 6. özellik takva sahibi insanlar oruç tutarlar. Allah ayet-i kerime de ''Yâ eyyühellezîne âmenû kütübe aleyküm us kütübe min kabliküm le'alleküm tettegûn'' buyuruyor. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındığı... ...le'alleküm tettegûn, takvaya eretsiniz, Allah'tan sakınasınız, korunasınız diye. Yani Allah orucun gerekçesini de takva olarak açıklıyor... Dolayısıyla da oruç tutmak da bir takva özelliğidir Allah Teala'nın verdi. Tabii ki orucun hikmetlerini biliyoruz ki oruç nefsi frenleyen bir ibadettir. Ne oruç tuttuğu zaman bir insan kendine sahip olur, nefsini frenlemiş olur, iradesi güçlenir, yok insanların yokluğun halini anlar kendisine verilen nimetlerin değerine ulaşır, onu hisseder. İşte onun için oruç tutması bir insanın takva olma özelliklerinden birisiydi. Yedincisi de muhsin olma özelliği. Allahu yehi muhsinin Allah ihsan edenleri sever ve ehsin kema ahsen <gülüyor> Allahu Allahın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Hani Cibri Aleyhisselam'ın peygamberimize gelip insan suretinde sordu, konuştuğu meşhur hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte ihsanı anlatırken ne diyordu? İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmen. فَاِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكِ Demişti, eğer sen onu görmüyorsan bile o seni görüyor. Yani yaptığı işi güzel yapmak. Muhsin olma özelliği... ...infak ediyor olmak... ...ihsan ediyor, veriyor olmak... ...ve bunu da güzel şekilde yapmak. Yaptığı herhangi bir ibadeti... ...güzel şekilde yerine getirirse bir insan... ...muhsin mertebesine ermiş olur. Dolayısıyla da... ...muhsin demek... ...güzel düşünen, güzel davranan... ...güzel yapan demek. Muhsin ihsan özelliklerini... ...birlikte sayıyor. Sekizinci özellikte. Takvanın şartı insanın sözlerini yerine getiriyor olması, ahde vefa göstermesi. bu aufu bil ahde vefa gösterin diyor Allah Teala. Tabii ki insanın değişik sözleşmeleri vardır. Allah'a karşı sorumluluğu vardır. Allah'a karşı ahdi vardır. İbadetlerini yerine getirmesi. Aynı şekilde insanın insanlara karşı sözü vardır. Bunlara da yerine getirmesi, ahit sahibi olması, sözünde durması bir gerekliliktir. Ben Allah'a karşı görevlerimi yapıyorum ama insanlara karşı dürüst davranmıyorum diyemez bir insan. Hayatın her anında dürüst davranmak ve sözlerine sadık kalmak zorundadır. Sözlerini yerine getirmek zorundadır. Bu da insanın insanın tatvasının bir özelliğidir. Dokuncusu da de değerli kardeşlerim Adalet sahibi olmasıdır Takva insan Adil insandır Adaletten uzaklaşmaz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala وَلَا يِجْرِمَنْ لَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِذُلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Buyuruyor Sizin bir kavme olan kininiz Düşmanlığınız Nefretiniz Sizi adaletsizliğe sevk etmesin Adil olun çünkü takvaya en yakın olan budur. Yani bir insan, bir toplumla arasında bir problem yaşıyor olsa bile bir kini, nefreti varsa da asla adaletten ayrılamaz. İşte insanın takvaya en yakın hali budur. Son olarak da ilim özelliğidir, bilgi sahibi olmasıdır. İnne يَخْشَ اللّٰهَ min ibadihil الْعُلَمَةِ Allah'tan, Hakkıyla ancak alim kulları korkar diyor Allah Teala. Neden alim kulları? Çünkü bir insan bilmediği şeyin cahilidir. Bir şeyi ne kadar çok öğrenirse, ne kadar bilgi sahibi ise o kadar bilgisinin gereğini yerine getirir. Tabii ki alim olan insan da ilahi yasaları, Allah'ın emir ve yasaklarını en iyi bildiği için nasıl en iyi kulluk yapabilirim? Nasıl ı ilahiye ulaşabilirim. Bunu bileceği için ilim sahibi olma özelliği de özelliği de takva'nın gereklerinden, şartlarından birisidir. Tabii ki ilim her türlü her türlü e, hikmetin bilginin başıdır. İlimsiz zaten normal bir kulluğu bile yerine getiremez. Bir insan namazın farzlarını bilmiyor ise zaten namaz bile kılamaz. Onun içinde bilgi, hepsiyle beraber lazım olan bir özellikti değerli kardeşlerim. Ve son olarak da ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: "Selamun aleykum bima sabartum feniyeme ecrul amilin." Allah takvaya eren, takvanın gereklerin yerine getiren kullarına cennet vaat ediyor. Takva sahibi olmanın mükafatı karşılığı cennete sahip olmaktır. Allah Teala okullarını cennete girdirecektir. Ve bir insan hayatı boyunca takva olmak zorundadır. Takvanın 3 mertebesi içerisinde en üstünü olan masivayı Allah'la arasındaki bağlantıya engel olabilecek Mubah şeyleri bile terk ederek takvaya ulaşması en uygun olanıdır. Zaten kebairden kaçmadığı zaman, orta dereceli olan masiyetten kaçmadığı zaman büyük günah işlemiş. En alt derecesinde ise zaten iman derecesini de tehlikeye atmış olur değerli kardeşlerim. Son hadis-i de sohbetimizi kapatalım. Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam... Buyuruyor ki Allah Teala takva olan, gönlü zengin olan, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever. Allah'ın sevdiği kulun özelliği takva olması, görül zenginliğine sahip olması, sağ sola müdahale etmeyip kendi işiyle meşgul olması ve ibadetiyle, ibadetiyle kaim olması işte bu dört özellik Allah'ın sevdiği Kullar cümlesine dahildi değerli kardeşlerim Allah cümlemize takva üzere yaşamayı nasip etsin.